Besmele ile ana rahmine tohumu ekmelidir. Besmele ile değil, kafa dolgun gen değil. Timarhaneler hep kafası dolgun adamların çocuklarıyla dolu başlanar. Gidin sorun bak, bana sormayın. Benim mesleğim benim saham değil. Doktorlara sorun, alkaliklerin çocukları ile dolu.